480. konu, Umer bin Ebi Vakkas'ın şehit olması. Kardeşim Umeyr bin Ebi Vakkas'ı, peygamber bizi teftiş etmezden önce Bedir suyunda gördüm, gizleniyordu, ben, ey kardeşim, niçin gizleniyorsun, diye sorunca, korkarım ki, Hazreti Peygamber beni küçük görür de geri çevirir diye korkuyorum, halbuki ben çıkmak istiyorum, umulur ki, Allah bana şehitlik mertebesi verir, dedi, sonunda o Hazreti Peygamber'e gösterildi. Hazreti Peygamber onu küçük bularak savaşa katılmasına izin vermedi. O da ağladı. Bunu gören Hazreti Peygamber ona izin verdi. Ben onun kılıcının ve kınının iplerini küçüklüğünden ötürü bağlıyordum. O 16 yaşında iken şehit düştü.